ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç, bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. İşte asıl onlar varislerdir. Ki firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Andolsun ki biz insanı çamurdan, bir sülaleden, süzülüp çıkarılmış çamurdan yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta, rahimde, nutfe, ...sperma haline getirdik. Sonra nutfeyi ...bir alaka... ...embriyo yarattık. Derken... ...o alakayı... ...bir mudga... ...bir çiğnem et parçası yarattık. Derken... ...o mudgayı... ...bir takım kemik yarattık. Derken... ...o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu... Diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra siz bunun ardından muhakkak ki öleceksiniz. Sonra da siz şüphesiz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Böylece onun, yağmurun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve ...siz onlardan gelsiniz tur Sina'da dahi yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki... ...bu ağaç hem yağ... ...hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için bir takım faydalar daha vardır. Ayrıca etlerini yersiniz. Hem onlara, hem gemiye yüklenirsiniz. Andolsun biz, Nuh'u kavmine gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Bunun üzerine, kavminin içinden kafir kodaman topluluğu, bu dediler, bu dediler,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 Nuh, Rabbim dedi, beni yalana çıkarmalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden bir daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamd olsun de. Ve de ki Rabbim, Beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Şüphesiz bunda sizin için bir takım ibretler vardır. Çünkü biz kullarımızı böyle denemişizdir. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Bunun üzerine onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız mesajını ileten bir Resul gönderdik. Onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kodaman gürüh dedi ki ''Bu dediler sadece bizim gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer.'' Gerçekten tıpkı kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz herhalde ziyan edersiniz. Size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin tekrar meydana çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar uzak. Dünya hayatından başka gerçek yoktur.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 Hak tarafından korkunç bir ses yakalayıp verdi onları. Kendilerini hemen çepeçevre kuşattık. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Hiçbir ümmet ecelinin ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Sonra biz peyder pey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir fermanla Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik. Firavun'a, ...ve ileri gelenlerine de gönderdik. Bunun üzerine onlar kibire kapıldılar... ...ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular. Onun için biz dediler... ...kavimleri bize kölelik ederken... ...bizim benzerimiz olan bu iki adama inanacak mıyız? Böylece onları yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun biz Musa'ya... Belki onlar yola gelirler diye o kitabı da verdik. Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli sulu bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve ben de sizin rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. Derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunanla sevinip öbürlendi. Sen şimdi onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıklarıyla baş başa bırak sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullarla kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz hayır onlar işin farkına varamıyorlar Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler Rablerinin ayetlerine inananlar Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar. İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için çalışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdemizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte bir takım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna feryat etmeyin bugün. Zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerimiz size okunurdu da buna karşı siz arkanızı dönerdiniz. Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Aksine o kendilerine hakkı getirmiştir. Halbuki onlar haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirirler. Resulüm, yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlarsa ısrarla, ...yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onlara acıyıp da... ...içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik... ...iyice körleşerek... ...azgınlıklarında büsbütün direnirlerdi. Andolsun... ...biz onları sıkıntıya düşürdük de... ...yine Rablerine boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmadılar. Nihayet... ...üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman... Bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Sırf O'nun huzuruna toplanacaksınız. Ve O yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Hayır, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Dediler ki, sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Yemin ederiz ki, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu.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 Onlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız de. Eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin melekutu, mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunlar da Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl olur da büyülenirsiniz de. Doğrusu biz onlara hakkı getirdik. Onlarsa cidden yalancıdırlar. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yaratığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Resulüm de ki, Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma Rabbim. Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan, müşriklerden birine ölüm gelip çattığında, Rabbim der, lütfen beni dünyaya geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve hareketler yapayım. Hayır, onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, Yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Sura üflendiği zaman aralarında artık ne soy sop çekişmesi vardır ne de birbirlerini soruşturacaklardır. Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü onlar ebedi cehennemdedirler. Orada dişleri sırıtır haldeyken ateş yüzlerini yalar. Allah Teala size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuydik. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana konuşmayın artık. Çünkü kullarımdan bir zümre Rabbimiz biz iman ettik öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et sen merhametlilerin en iyisisin diyorlardı. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda bu davranışınız size beni yad etmeyi unutturdu. Çünkü siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor derler. Allah buyurur ki, sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu bilmiş olsaydınız. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, bereketli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte diğer bir tanrıya taparsa ki, bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur. O kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki, kafirler kurtuluşa eremezler. Resulüm ki, Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu ayetler bizim indirdiğimiz ve hükümlerini üzerimize farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dinini tatbih hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun. Ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Eşlerine zina isnadında bulunup da, kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir. Beşinci defa da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, Beşinci defa da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Ya Allah'ın size olan bol lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. Haberiniz olsun ki Muhammed'in eşine bu ağır ifki iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Ele başılık yapan bu yüzden de bu günahın büyüğünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanları ile hüsnüz anda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddiayı ortaya atanların da, bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirip ispat edemediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, Size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı gelişi güzel birbirinizin ağzından alıyor ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberi ağızlarınızda geberiyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu duyduğunuzda. Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarıyor. Ve Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında, kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için, dünyada da, ahirette de, acı veren bir azap vardır. Her şeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze, Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı? Allah, çok şefkatli, ...ve merhametli olmasaydı... ...haliniz nice olurdu. Ey iman edenler... ...şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse... ...şunu bilsin ki o... ...edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı... ...içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah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 çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara, zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın gerçek olduğunu anlayacaklar. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkeklerse kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. İşte bu temiz olan iftiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar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 Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. İçinde kendinize ait bir şeylerin bulunduğu oturulmayan bir eve girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Resulüm, mümin erkeklere...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 Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlarsa Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan, köleler ve cariyelerden, mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde, hürriyete kavuşmalarında kendileri için bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Mükatebe, köle veya cariyenin, efendisine vermeyi taahhüt ettiği bir bedel karşılığında, hür olmak üzere kendisini efendisinden satın alması hususundaki bir anlaşmadır ki, taahhüt ettiği bedeli ödeyince hür olur. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi,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 Allah göklerin ve yerin nurudur, aydınlatıcısıdır. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen, mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki, yağ neredeyse, Kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara işte böyle misal verir. Allah her şeyi bilir. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin okunmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu tesbih ederler. Bir takım insanlar Allah'ı tesbih ederler ki, ne ticaret ne de alışveriş, onları Allah'ı almaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle icir verecek, lütfundan fazlasını da bahşedecektir. Ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Küfredenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanneder, nihayet ona vardığında, orada herhangi bir şey bulamamış, Üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları, engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor... Üstünde de bulut, birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse, artık o kimsenin ışık ve aydınlıktan nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla, dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların... Allah'ı tesbih ettiklerini, her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O gökten sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Ya bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah gece ile gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz bunda hakikati gören gözlere sahip olanlar için mutlak bir ibret vardır. Allah her hayvanı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yapar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun biz her şeyi apaçık bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bir de Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar da, Sonra bunun arkasından yan çiziyorlar. Bunlar mümin değillerdir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, Bakarsın ki,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 Asıl zalimler kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır. Ötekiler, münafıklar, sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin, itaatiniz malumdur, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber'in sorumluluğu kendine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen, sadece açık açık duyurmaktır. Allah,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 Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eylesiniz. İnkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmayasın. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler.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 Kendilerinden öncekiler, büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir nikah ümidi kalmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınlarınsa, ziynetlerini yabancı erkeklere göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında, Kendilerine bir vebal yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. Amaya güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Sizin için de gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuz yerlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak, Kendinize, birbirinize selam verin. İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamberle birlikte sosyal bir işle meşgulken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulüm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 sizin ne yolda, ne durumda olduğunuzu iyi bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ise, Yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebareke ne yüce Feyyaz'dır o ki, Dünyaları uyarmak üzere, Kulu Muhammed'e, hakkı batıldan ayırt eden Kur'an'ı indirdi. O öyle bir ilahtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi. Hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Kafirler, onu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar, bene de fayda verebilen öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. İnkar edenler bu Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır. Ona başka bir topluluk yardım etmiştir diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Kur'an öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırmış da Sabah akşam kendisine okunmaktadır dediler. Ey Muhammed'deki onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya, bu zalimler, inananlara, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapmışlardır, yol bulamazlar. Öyle yücedir o ki, Dilerse sana ondan daha iyisini altından ırmaklar akan cennetler verir, sana köşkler de yapar. Fakat onlar o saati kıyameti de yalanladılar. Bizse o saati yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. Ki cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görünce onun bir hışımlanmasını kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, onun dar bir yerine atıldıkları zaman da, oracıkta yok olmayı isterler. Onlara şöyle denilir, bugün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin. De ki, bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaat olunan, Ebedilik cenneti mi? Çünkü orası onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. Onlar için orada ne isterlerse var, hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Hele o gün Rabbin onları Allah'tan başka taptıkları şeylerle toplar da der ki, siz mi saptırdınız şu kullarımı, yoksa kendileri mi yolu kaybettiler? Onlar, Sübhansın seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular derler. Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denilir. İşte taptıklarınız sizi söylediklerinizde yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardıma çare bulabilirsiniz. Ve içinizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattıracağız. Resulüm biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarşılarda geziyorlardı, sokaklarda yürüyorlardı. Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne, imtihan sebebi kılmışızdır ki, bakalım sabredecek misiniz? Zira Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.